Tekrar beraberiz Gezi Parkı ile ilgili direnişten haberler, yorumlarla beraber. Şimdi yarınki toplantıyı bir kez daha hatırlatalım. Hemen 29 Haziran'da yani yarın cumartesi saat 15'te Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin önünde buluşuluyor. Ve Kadıköy Meydanı'nda büyük bir uluslararası toplantı var. Bu dünyadaki belki de... ...en büyük, bugüne kadar yapılmış olan en büyük uluslararası iklim toplantısı olacak. 140'tan fazla ülkeden gelen yüzlerce insan katılacak. Yani Mahir'le konuştuk biraz önce Mahir gazda 600 kadar uluslararası dünyanın uzak adalarından, mercan atölyelerinden gelen insanların da bulunduğu... ...600'den fazla insan katılıyor. Aynı zamanda da Türkiye'den de... Bütün bölgelerinden, direnenlerden, Gerze'den, Yuvarlakçay'dan, Sinop'tan, Dersim'den, Munzur'dan çok sayıda insanda gelip kendi deneyimlerini paylaşacaklar. Büyük bir önemli toplantı. Bu toplantıda konuş, konser de olacak, lüksus konseri de olacak 16'dan Sonra Kadıköy Meydanı'nda ve orada yapılacak konuşmalar da olacak. Konuşma yapacak olan isimlerden biri bildiğim kadarıyla... Kumi Naidu, Greenpeace International Direktörü. Ee, onun dün yaptığı bir basın toplantısından bir bölümü de şimdi sizlere dinletiyoruz çevirisiyle beraber. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Herkese burada e, bizimle vakit geçirmek için, değerli vakitlerimizden ayırıp buraya geldiğiniz için. I thought I should start with an optimistic quotation from Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi'nin pozitif, optimist bir sözüyle başlamak istiyorum. Gandhi once said, first they ignore you. şöyle demişti, ilk önce sizi yok sayarlar. Then sonra size gülerler. Then they Daha sonra sizi kavga ederler, And then you win. Daha sonra siz kazanırsınız. So clearly the forces who want to have a more democratic turkey and also one that is conscious of environmental protection ee, yani burada şunu açıkça söyleyebilirim ki Türkiye'de daha demokratik özgür bir ortam isteyen ve daha çevreci bir Türkiye isteyen insanlar uh, and if we look at the response of the current government to the protests in Gezi Park ee, i̇nsanların bilinciyle karşı karşıyız ve e, bu gezi parkındaki bu, bu insanların e, gerçekleştirdiği eylemlerden sonra e, kullanılan güce bakarsanız, it tells a story of um, people having got the attention of the ruling class. Ee, şunu görüyoruz, burada yönetici sınıfın dikkatini çekmiş bir insan kitlesi görüyoruz. For not only Greenpeace globally, but also for civil society globally. Activities in Turkey over the last month have completely captured world attention. Yani sadece Greenpeace bağlamında e, konuşmuyorum. Sivil haklar bağlamında da konuştuğumuzda e, bütün dünyanın e, Greenpeace deniyorsa bütün dünyanın dikkatini e, üzerinde topladı diyebiliriz Türkiye'deki eylemler son bir ay içerisinde. That sounds great. That <gülüyor> <gülüyor> no, nice. In fact, I was speaking yesterday to some friends in Brazil. E, birkaç arkadaşımla konuşuyordum e, dün. now Ve şunu söylediler bana. Brezilya'da olan gerçekleşen olayların e, bir nevi ilham kaynağının da e, Türkiye'de yaşananlar oldu, Türkiye'deki insanlar e, oldu. Bana söylediler. Because like with Gezi Park, the struggle that started the Brazilian situation was also an environmental issue and it was the cost on public transportation. Ve and aynı Gezi Park'ın olduğu gibi Brezilya'da da bütün bu olayları ateşleyen şey yine e, e, çevreyle alakalı bir mevzuydu. And this has become A broader set of issues about corruption, ve, environmental neglect, and social exclusion. E, ve daha sonra, e, sosyal dışlanma, e, çevre e, duyarlılığı e, ya da çevreye karşı zarar verme e, ve sosyal e, haklar e, bağlamında çok daha geniş bir e, eyleme dönüştü. Just coming now from the Global Powership Conference, which is taking place at ITU it's very clear uh, from the comments made by the head of the UNFCC uh, responsible for climate change that we are really running out of time and in fact if we are to avert catastrophic climate change we have to change political world very very quickly. E, bu UNFCC'den e, gelen geri bildirime göre şu anda Global Power Shift'in e, bir şeyi seçiyor e, ITÜ'de ee, şu bize söylendi, dünyadaki bu iklim değişikliğini tersine çevirmek istiyorsak politik zeminde e, bir an önce tersine çevirmeliyiz. E, çünkü gerçekten e, zamanımız daralıyor. And central to the fight against climate change is the struggle to actually get off coal, oil and gas, fossil fuels and to move to clean renewable energy options. Ee, ve burada iklim değiştirmek için yapabileceğimiz şeyler arasında en önemlileri e, kömür, petrol ve gazdan kurtulup daha çevreci çözümlere yönelmek. Sadly, the of on has been really, uh, ee, fakat şunu da söylemek gerekir ki Türkiye'nin e, bu e, çevresel verilerine baktığımızda e, son dönemde gerçekten çok rahatsız edici diyebiliriz. Daha önce e, tanıştığım bazı arkadaşlarla da e, görüştük, konuştuk bunları, e, şu an e, Gezi'de olan şeylerin e, çok benzer e, durumları bütün ülke çapında gerçekleşti where communities largely on their own have stood up against uh, irrigation projects against uh, micro hydro or whatever you call it uh, where they've stood up against felling of trees and forests and particularly against coal power plants ee, Yani e, Şunu kastetti, devamı gelmediğince ben şey yapamadım e, Buna benzer olaylar var ama Gezi Parkında bir çevre mücadelesi vardı Daha önce Türkiye'de e, gene insanlar e, işte termik santraller olsun, çevreyi kirleten e, diğer e, faktörler olsun, orman katilleri olsun e, bunlara karşı durmuştu ve e, gene e, bu insanlar yok sayıldı daha önce de. And in all of those cases when people stood up for environmental justice, they also faced brutality not dissimilar to what happened in Uh, Gezi Park Taksim ee, ve e, bu e, çevreci bir direnişte bulunan insanların hemen hemen hepsi e, polis şiddetine maruz kaldı e, diyebiliriz. Tabii Gezi Parkı kadar sert olmasa da e, o insanlar da hep şiddetle eee karşılandı. So, so for the remaining of my comments I want to focus on Turkey's role in the world as well as on its environmental record. E, tabii burada şuna da değinmek istiyorum. Türkiye'nin sadece e, çevreyle ilgili geçmişinden ziyade e, bu konuda Türkiye'deki, e, dünyadaki rolüyle ilgili de e, bazı değinmek istiyorum. So today in terms of coal as a threat contributing to climate change. E, bugün e, kömürü, e, şey değişikliğine, iklim değişikliğine bir tehdit olarak düşündüğümüzden, Türkiye is number four in the world. Türkiye dünyada dördüncü sırada. Behind China, India and Russia. Çin, Hindistan ve Rusya'nın hemen arkasından geliyor. And just in mind, all three countries have substantially larger population sizes than you have here in Turkey. Ve burada şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki bu Türkiye'nin önündeki üç ülkede Türkiye'den çok çok daha fazla nüfusa sahip. Türkiye, is a member of the G20, the twenty most powerful nations in the world today. Türk, As you know. Türkiye bildiğiniz gibi bir G20 ülkesi, dünyanın en güçlü 20 ülkesi statüsündeki. Ve tabii hani böyle Türkiye'nin artan bir güç olması, e, şunu da gerektiriyor. E, Türkiye'deki sosyal e, bilincin. E, gerek lokal bağlamda, gerek e, ülke bağlamda, gerek de global bağlamda e, bu güçle birlikte artması gerekiyor. Between 1990 and 2010, Turkey increased its greenhouse gas emissions by 115 percent. 1990 ile la 2010 yılları arasında Türkiye e, sera gazı emilimine yüzde 115 arttırmış. 115. 150. 150. 115. Right. Uh, leading 150. the world... That means, this, this means, Turkey is leading the world in a relative increase in greenhouse gas emissions within that time period. Ee, bu zaman aralığını e, göz önünde bulundurduğumuzda e, Türkiye'deki sera gazı emisyonu e, artışı dünyada en önde gidenlerden. But it's not simply that already there are so many coal-fired power plants, but it's also troubling about the number of coal buradaki tek sıkıntı e, Türkiye'deki mevcut e, termik santral sayısı değil, e, hükümetin açmayı düşündüğü, planladığı termik santral sayısı da. What most governments, including the Turkish government, doesn't want people to know is that in fact the impacts from coal go beyond climate impacts. E bicho hükümet gibi Türk hükümetinin de insanların bilmesini istemediği şey bu termik santrallerin kömürle çalışan santrallerin sadece iklim değişikliğine yol açmada etkilerinin çok da daha ciddi olduğu. According to one study published by Dara, an estimated number of 2.5 million people were affected by and 35,000 people lost their lives due to climate change. Ee, ve Dara'nın yaptığı bir araştırmaya göre 2,5 e, milyardan milyondan fazla insan e, iklim değişikliğinden etkilenmiş 3500 e, kişiden fazla insan da sadece iklim değişikliği sebebiyle e, hayatını kaybetmiştir. 3500 No 35. 30, 35. Sorry, sorry, oh, sorry. No, um, so Unfortunately, Turkey's role in the international climate negotiations has also been a wait-and-see attitude. Türkiye'nin şu anda iklim değişikliği ile ilgili dünyadaki rolü de. And so, when we look at coal within that mix, what we are seeing is Turkish government policy is locking Turkey into a high-carbon economy framework which is in the rolünde de şunu görüyoruz. mevcut hükümet Türkiye'nin kömüre olan bağımlılığını ve Türkiye'nin ekonomisinde karbonun değerini arttırıyor giderek. fakat bunun Türkiye ekonomisi için de faydalı olduğunu söyleyemeyeceğiz. The reason why so many people are standing up against coal yeah in, uh, in in the community is like around gersey and uh, affected areas and also globally is because people are feeling the impacts in terms of health uh, and uh, and livelihoods now yani şunu söyleyebiliriz bu, bu karbon tüketimiyle e, ilgili özellikle gerze'deki insanları da mesela göz önünde bulundurduğumuzda e, sadece onların e, sağlığını değil e, mevcut hayatlarını da e, etkiliyor So for example in Turkey more people lose their lives as a result of illnesses related to coal power plants than from traffic accidents. E, yani şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de e, termik santral dolayısıyla hayatını kaybeden insan e, sayısı trafik kazasında hayatına kaybeden insan e, sayısından daha fazla. And that is why on Saturday uh, in several parts of the world There is a day of global action, calling for an end to the age of coal, including here in Istanbul. E, cumartesi günkü e, toplantıda da bahsedeceğiz. E, cumartesi günü bir toplantımız mı vardı acaba? Cumartesi günü. bir yürüyüş, yürüyüş vardı, değil mi? Yürüyüş. Bahsetmiştiniz. Evet. Hı hı. E, burada e, kömürün artık e, değişmesi gerektiğini, dünyada hani buna bir kömür ve karbon e, kullanımı karbon e, emisyonuna e, sebep olacak şeylerin kullanımını artık bir son vermemiz gerektiğini deklare edeceğiz. I just to make two more points and conclude, uh, just to look at, currently in Turkey, only 5 of Turkey's land as protected status. E, şu iki noktaya da değindikten sonra konuyu toparlamak istiyorum. E, Türkiye'de toprakların sadece yüzde beşlik bir kısmı. E, ...korunan arazi statüsünde. Yet under existing international commitments that Turkey has made... ...at least 15% should be under protection. E, fakat şu e, şunu e, görüyoruz ki... ...Türkiye'nin e, vermiş olduğu, mevcut uluslararası anlaşmalarla vermiş olduğu taahhütler de... E, ...bu oranın yüzde beş değil, yüzde on beş olması gerektiği bu yüzden Greenpeace e, bu verilen en son e, doğa ve biyoçeşitlilik koruma kanunu ile ilgili çok büyük endişeler taşıyor. So the government will then have the right to revoke the status of protected areas at will and without any serious public participation. Çünkü bu son verilen yasa taslağına göre hükümet korunaklı arazileri bu statüsünü istediği gibi kaldırır duruma geliyor. The introduction of a phrase called Supreme Public Good, which is defined as a principle to change the status of protected areas, gives far too much of power to the government and far too less power to Turkish citizens. Yani burada şu son yasa tasarısında insanlara sunulan konsept, daha büyük yani bir halkın yani. iyiliği için, evet. kamu yarar hı hı. Okey. üstün kamu yararı için diye bu kisve altında istedikleri yeri bu korunaklar arası çıkartarak ee, halkın da sözünü minimuma e, indirecekler. Bu sebeple oldukça endişeliyiz. In conclusion, I want to just talk about a TV clip I saw, TV news I saw a few days ago. Ee, şöyle, e, sonuç olarak şöyle bitirmek istiyorum. E, birkaç gün önce e, bir klip gördüm e, televizyonda. Which relates to the foreign minister of Turkey. Uh, And the tough times he was having within the EU accession talks ee, in Brussels. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın e, Brüksel'de e, AB'ye girişle ilgili e, görüşmelerde e, başına gelen bir olayla ilgili. Uh, I have my own personal views about whether or not Turkey should bother with trying to become part of the European Union. But e I will keep that to myself. Türkiye'nin AB'ye girmesi ya da girmeye çalışmasıyla ilgili tabii ki benim de kişisel bir fikrim var ama bunu kendime saklayacağım şu an için. However, and I'm sure not everybody in this room has the same opinion on it as well I would expect. E, fakat tabii herkesin de bu konuda e, aynı fikre sahip olmayacağından eminim bu odadaki herkesin. But if Turkey and the government seems to be wanting this wants to be part of the EU then they have to show compliance amongst other things with something called the Harus convention e, fakat Türkiye ve Türk halkı e, eğer AB'nin bir parçası olmak istiyorsa e, Aarhus e, sözleşmesi dahil e, bununla birlikte Aarhus sözleşmesiyle birlikte birkaç şeyde uyumluluk gösterme durumunda The convention guarantees the rights of citizens to be consulted meaningfully Around environmental uh, changes and for things like environmental impact assessments to be conducted in a transparent and authentic way. E, fakat bu Avrupa Sözleşmesine göre e, çevreyi ilgilendiren ciddi bir konu olduğunda ya da e, bir, bir doğal alanın e, ekosistemi e, değiştirecek. E, herhangi bir durum olduğunda insanlara e, danışılması e, gerektiği gibi bir ibare bulunmakta. Bir e, araştırma, kamuoyu yoklaması yapılması gerektiği. So irrespective of what one's view might be about whether joining the EU is good or bad and the reality is the ARUS convention is good even if you're not wanting to join because it's giving a particular view on what democracy can look like. Ee, Tabi burada e, Türkiye'nin AB'ye girmesini isteyip istememeniz kişisel olarak ya da bunun Türkiye'nin yararına veya zararına olmasından ziyade insanların şunu bilmesini istiyorum Aarhus ee, sözleşmesi e, olumlu bir şey çünkü e, yani belirli bakış açısıyla baktığımızda çevreci bir bakış açısıyla baktığımızda e, yani gerçek demokrasinin e, gerçek demokrasiye ulaşmada atılacak bir adım So in a real democracy We need to have to ee, bu bağlamda e, düşünürsek gerçek bir demokraside uh, access to environmental information, sorry. sure, no okay. e, gerçek bir demokraside de çevre ile ilgili bilgilere vatandaşın erişiminin olması gereklidir. And participation in environmental decision making ve aynı zamanda çevre ile ilgili e, kararlar verilirken de vatandaşların buna dahil olması gerekmektedir irrespective of whether there's a arus convention or not bunun hani sözleşmesiyle bir alakası olmaksızın bu gerçekle makistol aynı şekilde Türkiye'nin AB'ye girip girmemesiyle de bağlantısı olmaksızın in the positive note i believe turkey as a real opportunity to play a major role both in the middle east and globally as being a country that could contribute to turning us away from the disaster that this planet is headed because of climate change e, ben Türkiye'nin e, bu karşılaştığımız iklim değişikliği felaketi konusunda gerek Ortadoğu'da gerekte dünyada çok ciddi çok büyük bir rol oynayabileceğini inanıyorum and the people of turkey as they've shown in the last weeks must stand up and say to the government that Ve geçen hafta e, geçen haftalarda e, Türk insanının e, yaptığı gibi e, hükümete şu mesaj verilmelidir bizim geleceğimiz, bizim çocuklarımızın geleceği, çevrenin faydası, toplumun faydası, iktidarla ilişkileri olan son mevcut yasalardan yararlanan iş çevrelerine, sermaye iş çevrelerinden, sermaye odaklarından çok daha önemlidir. İnsanların hükümete bu mesajı vermesi ve bunun için direnmesi gerekli. Thank you very much. Evet, Kumina Idu, Greenpeace International. Yürütme Direktörü dün yaptığı basın toplantısında son derece önemli konulara değindi. Ve gerçek demokraside bilgi edinmek gerekir. Çevreyle ilişki bütün kararlarda halkın ve halkın ayrıca kararlara katılımı gerekir dedi. Ve Türkiye'nin dünya çapında da, Ortadoğu'da da dünya çapında da önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Olumlu bu Gezi Parkı'nda başlayan olayların da, Büyük bir bilinç yükselmesi ve şeye de politik e, politikacılara yöneticilere de e, taleplerin gerçek taleplerin e, hem sosyal dışlanmayı hem çevre haklarını hem de sosyal hakları sağlamanın en önemli yolu olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu söyleşinin e, basın toplantısının çok daha e, tam versiyonunu da yarın saat 10.30 buçuk. 12 arasında cumartesi günü 12.79 programından ödünç aldık. Orada tekrar yayınlama imkanı, dinleme imkanı bulacağınızı söyleyelim. Ve 29 Haziran'da saat 15'te Kadıköy Haydarpaşa Nörona Hastanesi'nde buluşup dünyanın bütün iklim eylemcileriyle yapılmış en büyük toplantısında bir arada olmayı da hatırlatalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.